Kadın gelmiş efendimize tartışıyor. Gitmem ya Resulullah hakkımı isterim diyor. Bu adam bana işkence yaptı. Böyle efendimizi e ya sonra bakarız gibi bir üsluba bile müsaade etmiyor kadın. Ee, Allahu Teala da ayet indiriyor. Kadının tartışması Kur'an'da sure ismi olacak şekilde ebedileşiyor. Yani ashab-ı kiramda arkadaşlar bu fark çocukların yetişmesine yansıdı.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 Allah'ın kitabını ezberleyeceğim, benim oğlum hafız olacak inşallah. Sen öyle beklersin kıyamet sabahına kadar senin. Sen Kur'an'a muhafız değilsin ki oğlun hafız olsun. Yani Asab-ı bu ikinci ayrıntısı çok önemli arkadaşlar. Şimdi bakınız Halid bin Velid radıyallahan Mute'de 3000 kişi kaldılar. Abdullah bin Ravaha ve cafer Ta'yar Tayyar şehit oldular bildiğiniz Mute destanında. Yani 70